الحمد لله الفرد الصمد الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للصالحين وإماما للموحدين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإخلاص وإحسان إلى يوم الدين amma ba'du fani asdaq alhadisi kalamullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa Allah'ın ismi derslerinde esmaü'l hüsna derslerinde 40. dersteyiz وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَبِنِعْمَتِهِ تَتِينْ مُصَالِحَةٍ İsimlerde de 9 -10. isimdeyiz. O da çift isimlerdendir. İkisi beraber gelen isimler bundan önce ki derste El-Kâbid ve El-Bâsit işlemiştir. Kâbid ve El-Bâsit. isim Allah'ın ki güzel ismi El-Mukaddim El-Muahhir. Allah Subhanehu Teala diledirini öne çıkartır, diledirini istedirini geride koyar. Bu alimler diyorlar, bu isimde paralel yani peş birbirinden Ayrılmaması çamal seviyesidir. Tek olsa anlamı eksik olur. On üç alimler bu ismi birbirinden, kabizden, basit gibi birbirinden ayırmıyorlar. El-Mukaddim vel-Muakher. Bu aynen diğer isimler gibi Kur'an içerisinde geçmiyor ama nerede geçiyor? Sünnet-i Seniyye'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde duasında uzun dualarından birisinde Buhari'de Buhari rivayetinde diyor ki: "Allahumme leke eslemte ve bike amant." Ey Rabbim, ey ilahım. Sana teslim oldum, sana iman ettim. Ve ancak sana ve ancak sana Sen'e tevekkül ettim. Sen'e güvendim Sen'e yönlendim. senden başka kapım yoktur. Ve bike ve ileyke hakemt. Senin için mücadele ettim. Senin de hükmüne döndüm. Bir deneyde mücadele etsin. Savaştan Davete kadar mücadelenin içindedir. Noktayı için koyar? Sen koyarsın Ya Rabbi. Devam ediyor duası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Önce Allah-u Teala'ya sena ediyor. Ondan sonra bunlar hepsi senadir, itiraftır. Kulluğun da izhardır, Allah'ın da azamatıdır. Sonra diyor ki, فَخْفِرْلِ fa burada sebebiyedir, sebeptir. Bulardan dolayı, bu kulluğumdan dolayı, mutlak senin teslimiyetinden doları fakfirli. Ma qaddamt ve ma axhart, ve ma asart ve ma Bulardan dolayı beni yaptığım işler ve yapacağım işler ve yapmıştım işleri, ha? Cizli, yen de eşker. Bunların içinde hata var ise affetmen. Yani afta kapsamlı bir af diliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Resulullah'ın gelmişi geçmişi affolmuştur. Allah peşin onu affetmiştir. Affettikçe de kulluğun artmıştır. Ama Resulullah bizim için örneği ise kıyamata kadar müminler için örnektir. O zaman biz de bu örneği uygulamamız lazım. Biz de Allah'tan bu duayı etmemiz lazım. Bunu bitirdikten sonra böyle bir kapsamlı dua etti. Ya Rabbi benim yapmış ve yapacağım ha, cizli ve eşker günahlarımı affetti. Nasıl bir duadır? Önce itiraf etti acizliğini, kulluğunu ilan etti Rabbinin önünde. Ondan sonra af diledi. Ondan sonra Allah'a bir de sana yapıyor. O senada ne diyor? Yani sen versen sen ehilsin bunu. Kulluğu işte burada izhar olur. Hakiki kul böyle olur. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hadis devam ediyor. Buhari hadisi. Dua bitti. İtiraf başlıyor. Entel mukaddim ve entel muakhir. La ilaha illa ente. Sen, dilediğini öne çıkartırsın. Dilediğini azim edersin. Dilemediğini, istemediğini de geride koyarsın. Senden başka hak, ilah yoktur. Senden başka kul kimseye yönelemez. Bu, azim bir duadır tabii. Bu Buhari'de Resulullah bunu özellikle gece Teheccüd namazında yapar. Teheccüd namazının özelliği nedir? Sıfır rıya. Sıfır rıya. yapıyorsun? Kime yapıyorsun? Hanımın uyumuş. Hanım seni tanıyor. Kimse yoktur rıya yaparsın. Sıfır rıya. Senle Rabbin arayın. Allah Teala de sen gitmiyorsan ona kendisi gelmiş senin ziyaretine gecenin üçte birinde tecelli eder dünya samasına var mı bir kul benden istesin affedim işte Resulullah örnek hadi Biz de örnek olmamız lazım İşte bu hadiste Resulullah'ın ikrarıdır ne diyor entel mukaddim ve entel muahhir mukaddim muahhir sonra bir hadiste de aynen imam müslümün hadisinde bunu da Resulullah seferde dua edermiş. Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma akhertu ve ma esrattu ve ma eğlentu ve ma esraftu. Ey Rabbim affet beni yapmışım o yapacağımı cizli ve eşker ve israf ettigim. Bir meselede aşıya gittim bilmedim onu da affet vema ente a'lem bihi minni sen bazı şeyleri yapmışım sen benden daha iyi bilirsin ben yaptım onları da affet ne kadar gizli olsa belki ben bilmem sen biliyorsan da affet sürpriz olmasın benim için terazinin önünde ben bunu günah zannetmedim gırinti budur işte ondan sonra aynen Müslüm hadisinde entel mukaddim ve entel mu'akhir la ilahe illa and. sen mukaddimsin sen mu'akhirsin mukaddim nedir? Arapçada kademe yukaddimu takdim yukaddim, istakdam, yastakdimu hepsi aynen maneye geliyor yani öne çıkmak mukaddim öne çıkmak onun için ayet-i kerimede Hücurat surasında, birinci ayetinde Ya eyyuhallezine amenu la tuqaddimu beyne yedeyyillahi ve rasulih. Ey iman edenler! Teslim oldunuz. Kime? Allah'a. O zaman Allah ve Rasul'ün önüne çıkmayın. Sözünün önüne çıkmayın. Noktayı koymuşsa teslim olun. İşte bu, la tuqaddimu takdimden alınmıştı. Sonra muahhir nedir? Bunun zıddıdır. Muahhir, ceride kalmaktır. Teahirdir. Teahirden alınmıştır. Muahhir, ceriye kalmaktır. Ceride kaldı, ne olur? Bir önde, bir ceride. Eydir Allah subhanehu teala hakkında bu kelimeler nedir? Bu isimler nedir? Allah niye mukeddimdir, niye muahhirdir? Şimdi Allah subhanehu ve teala bu dünyanın ölçüsünü, mizanını, terzisini kim kurmuştur? Kim yaratmıştır Allah. O zaman yaratan kurar bunu. Başkası gelip yapamaz. Çünkü yaratan olur. allah Teala bu dünyanın, bu evrenin, nizanını, ölçüsünü allah Teala kurmuştur. Bu ölçülerin içinde ne var? Denge var, her şey var. Bunun içinde ne var? İstediğini öyle çıkartmış, istediğini celede koymuş. Bu Allah'ın elindedir. Allah sorguya çekilmez. İlahdır, yaratandır. Kim sorguya çekilir? Kullar. Çünkü yaratılmışsın, yaratan seni sorguya çeker. Sen de git bir tane yarat sorguya çeker. Yapabiliyorsun. Her kim iddia etse Rablık, hadi bir tane yarat, sen de hakkın var sorguya çek. Bu da olmaz, imkanı yoktu. Onun için bütün takdirati, mukadderati kim kurmuştur bu evrende? Allah dünyayı yaratırken. Allah dünyayı yaratmadan önce neredeydir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor suyun üzerinde, arşi de suyun üzerindeydir, kendisi de Arş'taydır. Altı günde yeri gögü yarattı. Yeri gögü yaratmadan önce her şu suyun üzerinde olarken Allah-u Teala istedi bir evreni yaratsın. Bu evreni de kimi hiç yarattı? Bizim için. Müminler için. İnşallah biz de müminiz. Mümin olduk. Ehli cennet. Allah ehli cennetçi yaratmış bu evreni. Sonra bu evren biter gider. Bir ehli cennet kalır. Esyan edenler de ehli ataştır, Onlar da ebedi olarak ataşta kalırlar. Biter dünyanız. Ehli, ehli cennet için yaratmıştır. Onu için yaratırken ilk önce kalemi yarattı. Ne dedi? İktip yaz dedi. Ne yazayım ya Rabbi? Olup biteni yaz. Olup biten nedir? İşte kaleme dedi böyle olacak böyle bitecek dünyanız. Yani ben dünyayı yaratacağım öyle yapacağım bu kadar Gezegen yaratacağım bu kadar, meyve yaratacağım bu kadar, ağaç bu kadar, denizler bu kadar, su bu kadar, insan bu kadar, melek. Her şey Ademzeye miskal-i zerre Yazdı. Sonra hesap kurulacak yazdı. Sonra cennet cehennem olacaktır. Onu da yazdı. içindekiler kim girecekti adları? Hepsi şu anda Levhi Mahfuz'da var. Hepsi Levhi Mahfuz'da var. Levh-i mahfuzda hepsi var bunlar şimdi. Kim cennetliktir, kim cehennemliktir levh mahfuzda var. Bunu için yaptı? Yaratan yapar. Kim mukaddimdir? Allah. Kim muahhirdir? Allah. Gördük mü? Takdim, teahhir. Niye bizi bugün gün yarattı o zaman yaratmadı? Niye sonra yaratmadı? Allah. Böyle kader görüldü, mukaddirdir, hikmetiden, Balih hikmetiyle böyle yaratmıştır. Mükemmeldir. Rabbil Alemin kemal sahibidir. Bütün hikmetiyle böyle yaratmıştır. İyidir. İstediğini Allah Subhanehu Teala istediğinin derecesini arttırır. İstediğini indirir. İstediğini zengin eder. İstediğini fakir eder. Her şey elindedir. Yukaddim ve yuakhir. Çıkartır, öne gelir. Kimin elindedir bu? Derece derece Allah elindedir. Hatta allah Teala peygamberleri bile birbirinden üstün tutmuştur. Birbirinden üzerine fazilet kılmıştır. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem hepsinin tacidir, faziletlisidir. Kim bunu yaptı? Allah-u Bir Birden iddia etsin desin, ben Adam oğulun efendisi ne yazar? Bir şey yazmaz. İsrar etse cehennem yazar. İhanet yazar, rezilir yazar. Ama Allah bir tereyi kaldırsa, öne çıkartsa, kim onu geri koyabilir Hiç kimse koyamaz. Ondan dolayı bu ki isim bir yerde zikir olması lazım. Hikmet budur işte. Kişsi bir yerde olacaktır. O zaman mükemmellik verir. Mukeddim ve muakhir. Allah subhanehu ve teala her şeyi kendisi, amelleri de bile, amellerin de faziletini Allah subhanehu ve teala verir, alır. Her şey onun elindedir. Hiç kimse ona karşı gelemez. Düzen onun'dur. Her şeyi o düzenlemiş, düzenlemişse de mükemmelini düzenlemiştir. Her şey onun elindedir. Sen ne kadar gece gündüz çalış Allah seni öne çıkartmasa kimse çıkartamaz. Engel ol filan öne çıkmasın topunla tüfencinle Allah onu geri almasa kimse onu geri alamaz. Kimse onu engel olamaz. Onun için Resulullah İbni Abbas'a ne dedi? Amcasının çocuğuna Cenzi bin Abbas dedi ki, ey bin Abbas dedi, ey Abdullah dedi. Bu dünya toplansa sene bir fayda versin, Allah istemese veremez. Bu dünya toplansa sene bir ziyan et, tokunsun. Allah istemese kimse bunu yapamaz. Her şey Allah'ın elindedir, her şeyde mukadderdir, takdir olunmuştur. Nerede? Levh-i Mahfuz'da yazılmıştır. Eydir bazı acizler, şeytanın oyununa gelenler, şeytan gibi akliler, akıllarını çalıştıranlar. Tabi akıl, çalıştırma çiğ yeri var aklın. Bir yerde çalıştırması yasaktır, bir yerde vaciptir. Çalıştırmasan hayvan gibi olursun. Allah Teala dediği gibi hayvandan daha aşaklık olursun. Bir yerde çalıştırsan iblisin alemanı olursun. İblisten cehenneme gider. Neresidir burası? Çalıştırmamak yeri neredir? Çalıştırma yeri neredir? Nerede aklımız çalıştırırız? Allah'ın verdiği emirlerin önünde bu emirleri nasıl yerine getiririz? Hikmeti nedir? Azamati nedir? Bu evren nedir? Burada akıl çalıştırmasam hayvan gibisin. Allah peygamber göndermiş. Niye? Aklını çalıştır. Niye göndermiş? Aklını çalıştıracaksın. Çalıştırmasan hayvan gibi olursun. Bel aval. Daha aşaklık olursun. Eydir nerede çalıştırmak yasaktır? Allah'ın emrinin önüne çıkmakta. Allah demişse yap. Niye yapayım? Dur bir dakika bakayım. Diyemezsin. Rabbil alemin kuralları katlıdır. İnsanoğlunun da bazı kuralı kattıdır. milimetre uyuyoruz. Hadi baba iyiydiysen askere gittin. Askerde emir geldi sana. Niye yapıyoruz bunu? Askere girerken sana dele bir kurar var. Yap. Ondan sonra sor niyeligini. Sormayacaksın. Yapacaksın. E bunu tıkır tıkır yapıyoruz. Teslim ol. Ya bu askeriyedir. Ne? E bu de Rabbil Alemin'dir bu evrenin sahibidir. Onun hiç aklını çalıştıranlar şeytana uyarlar. Ne diyorlar? E Allah Subhanahu ve Teala her şeyi cennetliği yazmışsa, cehennemliği yazmışsa o zaman niye biz amel ediyoruz? Allah bizi sorguya çekiyor. Ben fasık isem Allah böyle yazmış. Ey cahil, ey gafil. Şeytanın oyununa gelmiş. Öyle değil. Allah mukaddimdir, müahiddir. Evet. Ama bir püf nüftası var. Bunu anlasak şeytanın oyunu bozarız. O denedir arkadaşlar? Çok basittir. Ben halk diline konuşuyorum. Felsefe, kelam yapmıyorum. Anladığımız dilden konuşuyorum. Bir artı bir iç. Çok basittir. Bütün dev felsefeciler, çelamcılara kaderle ilgili kitaplar yazmışlar. Onlara bir cümle değil. Siz yazdığınız, anlattığınız biz bu laftan anlamıyoruz. O bu tarif ettiğiniz onu da biz tanımıyoruz. Bizim ilahımız Resulullah'ın anlattığı dördü imamın kitabında olduğu cibidir. Nedir? Allah Teala o kadar azimdir. Kaleme demiş her şeyi yaz, yazmış bitmiş. Cehennemlik belli, cennetlik belli. Belli mi belli. Şimdi biz burada çok ders yapıyoruz, din diyanat ediyoruz. Belki ateş ehliyiz. Bilmeriz. İnşallah değiliz. Ama kimse bilemez. Allah bilir. Resulullah diyor bakarsınız bir adam dünya ehlin, e, cennet ehli amelin iştir. Bir karış kalır Allah şaşırır ateşe girer. Bir tane daha o bu ataşlıdır ya bu pislik kalmayıp yapmasın. Bir karış kaldığı yerde ölmeden önce Allah amelini salih eder cennete girer. Allah istediğini yapar. Rabbidir. Kim karşı çıkabilir ona, ona diyebilir? Kimse diyemez. Bu Allah, bu azim Allah dünyayı yaratmadan önce kurallar var. Çünkü bu bir şeyle anlaşılmaz. Allah Teala dünyayı yaratmış sonunu da biliyor. E bu sonunun arasında ne var? Allah Teala biliyor Ahmedi filan tarihte yaratır. Ondan sonra ona seçim hakkı verir. Akıl verir, seç diye. Hürsün, serbestsin. Bu Sırat müstakimdir seni cennete götürür. Bu kaç tane yol var? Yüzler, binlerce yollar var. Bunlar da dalalat yoldur. Seni şeytanın yanına ateşe götürür. Akıl da verdim sana. Siyahla bayasa ayıracaksın. Ayırma gücün de var. Ha, gücün olmasa Allah seni sorcuya çekmez. Mezursun. Ama burada Allah sana akıl vermiş. Ayırma aklı vermiştir sana. O zaman allah Teala ne? dünyanın sonunu bildiği için biliyor Ahmet kulunu filan tarihte yaratır, iyi yolu seçer, ehli cennet yolunu seçer, onun üzerine de ölür, onu da biliyor, onun için seni ehli cennet yazmıştır. Bunu bildikten sonra kelemcilerin felsefecilerin bütün tevlileri neye çıkar? Hebe'en <gülüyor> mentura boş. Onun için Allah mukaddindir, Allah muakşiddir. Bu evrenin her şeyi onun elindedir. Evet, bu bizim Rabbimizdir, biz böyle inanıyoruz. Buna kadar inandık. Allah mukaddimdir, muahhirdir. Bunu anladıktan sonra bilcide kalsa bize faydası olmaz. Şeytanı bizden uzak tutmaz. Ne olacaktır bu arkadaşlar? Bunu devreye sokacağız. Bunun cereyini yapacağız. Cereği nedir? Elminle amel etmektir. Elim amele çevirmesi, çevirmedi faydası olmaz. Tam tersine vabali var, zereli var sana. Elmin olmasa sorguya çekilmez. Cahilsin oradan kurtardın. Ama elmin oldu, o zaman cereyini yapacaksın. Heccet üzerinden kalktı. Ey ilmim yok. O zaman bir tanesi diğer bir şeytan zekalisi. Gerçi o zaman hiç İslam'ı öğrenmeyeyim. Allah Subhanahu ve teala beni sorguya çekmez. Yok böyle üç kuruşa beş çifte o eskiden iyidir. Peygamberler geldi, hüccet ikamet oldu. Allah da akıl verdi sana. Her şey yolu yolundadır. Sorguya çekileceksin. Ha kimi Allah sorguya çekmez? Dediğin kural kimi için geçerlidir? Evet Allah, Allah Teala onun aklında bir eksiklik vermiştir. Yani çocuktur. Kalem üzerine yazılmamış. Yani aklı dengesi kaybetmiştir. Evet o mazurdur. Yani bir yerdedir. O yere hü. peygamber, Allah'ın nidası, sesi, vahyi ulaşmamıştır. O mazurdur. Ama sen gel Müslümanların içinde yaşa. Ondan sonra ben kulağımı tıkadım. Kulak tıkama cezasını çekeceksin. Demek ki sen bilerek yapıyorsun bir şey. O kadar aklın var çalıştırıyorsun. O zaman sonra gereğini yapacaksın aklın. Allah kulu hemen boşuna yaratmamış. Yarattım sal çöle değil. Kimse sürüsüne çöle salmaz. Sürüşüne el bebek, göz bebek gibi bakar. Neden? O sürü onun Malıdır, servetidir. Allah kulu yaratmış, çörek vermiştir. Evet, bunu yansıtacağız hayatımıza. Yansıtmak için ne lazım? Tabi sevgi hepsinin başına geliyor. Her şey onun elindeyse onu seviyoruz. Sevcinin de cereyi dedik, ameldir. Seviyorsan, iddia ediyorsan, dur meydan. Ortaya koy. Sen kimi seviyorsun Allah'a? Allah'ın emirlerine uyuyor. Allah seni bilsin seviyorsun. Yasaklarının önündedir. Şimdi bir sevci her derste konuştuğumuz gibi sevgi önemli meseledir arkadaşlar. Sevgi her şeyin başıdır. Sevcisiz ibadet olmaz bile. İbadetin üç tane şartı var. Rüknü var, asası var. Tencere gibi. sevgi, korku, umid. Severek bir ibadeti yapacağım. Yapmasam çünkü bunun cezası var Allah'tan korkarım. Yaptığım ansada hata yaptım, eksik yaptım, gaflete düştüm. Umidim var Allah gafuru rahimdir. Bu üçü bir arada olacak, ibadet edeceksin. Evet, içi. İkincisi, Allah mukaddim muahirdir. Her şey onun elindedir. Dilediğini öne çıkartır, dilediğini ceri alır. Demek ki her şey onun elindedir. O zaman bu kal, bu Rabbi seviyorsa başkasına mutaallik olur mu? Başkasına bağlanır mı? Başkasından arzu eder mi? Başkasından ister mi? Yani de başkasına tevekkül eder mi? Etmez. Seviyorsan her şey onun elindeyse o zaman ona hakkıyla güveneceksin. Onu vekil kılacaksın. Her şeyimi sana verdim ya Rabbi. İşte teslimiyet budur. Her şey onun elindeyse o zaman ben ona tevekkül ederim. Hiç kimseden korkmam. İbni Abbas'ın Resulullah'ın vasiyeti İbn Abbas'a ettiği bu dünya toplansa beni ne öne çıkartabilirler ne geriye alabilirler. Çünkü mukaddim, muahhir Allah'tır. Gördük mü? Bu ismin gereği böyle bir itikada sahip olacağız. Hakkıyla sebepler dünyasıdır. Sebepleri alırız ondan sonra her şeyi Allah'a bırakırız. Ya kardeş bak sen al, diyorsun ama bak toplanmışlar gelmişler gitmişler kanun var, düzen var. Allah var. Bizim için Allah var. Toplansılar biz cereyini yapıyorsak وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ النَّكِرِ Tuzak kursular. Allah'ın da bir tuzağı var. Allah tuzak Kur'an'ların en iyisidir, en hayırlısıdır. Allah'ın tuzağını kim karşı çıkabilir? Bakın şu anda bir günde dünyayı kim yönetiyor? Amerika. Amerika niye yönetiyor dünyayı? Çünkü bir cücü var. Bir de ne var? İstihbaratı var. Her yere girmiş, evlerimize kadar girmiş. Girmiş evlerimize kadar, unutmayın ha. Cep telefonu nedir? e nedir? Bilgisayar nedir? Evimize girmektir. İnternet nedir? İnterneti kara gözümüze aşık mı? Bu kadar hizmet veriyor bize. Bize onu veriyor, bizden 9'an alıyor. E tabi onu verecek ki senin. Çocuk aldatmak için şekeri verirsen anlamda, anlamda, anlamda tutarsın. bir tutarsın. Bugün de cep telefonu var. WhatsApp nedir WhatsApp? Biliyorsunuz WhatsApp? Nedir bu WhatsApp? Senin niye ona kadar giriyor? Veber, Tango. Bu programlar niye çıkıyor? senin yatak odana kadar giriyorlar. İstedikleri zaman filmin de çekerler. Normal bilgisayarda çalışıyorsun kameran var ise özellikle laptopta. İstediğin anda Amerika istese programdan girer senin evinde resmini çeker. Senin kameranla senin şeyinle. Her şey elindedir. Amerika'nın. Gördük mü? Bu insan oğlu, fakifa Rabbül Alimi. Onun için yer üzerinde kim ne plan kuruyorsa başarılı olmuyor. Neden? İpler Amerikalılar Arap Arab oldu, Amerika bozdu. Bir bir şey geçiyor, Amerika indiriyor. Adam devletele geçiyor, Amerika indiriyor. Çünkü neden? Oyunları bozma her şey el püf noktasını biliyor. Ama bura kadar doğru. Bu kağıt üzerinde doğru. Bir de bunun ne var? imani meselesi. Amerika şu anla kadar hakiki Müslümanlar karşısına çıkmadı. Hakiki Müslümanlar karşısına çıksa işte bu ayet devreye sokulur. Nedir? Allah'ın da bir tuzağı var. Ama Allah'ın tuzağı kim içindir? Hakiki müminler içindir. Ne diyor? Nereden anlıyoruz bunu? Diğer ayette وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِ bizim üzerimize haktir, vaciptir, söz kıl vermişiz, kendi üzerimize fers kılmışız Rabbil Alem diyor, müminleri zefere kavuştururuz. Niye zefere kavuştururuz? Demek ki biz suç kendimize aramadık. Bugün de biz acizene hakiki mümin olsak, Amerikan planı tutmaz, internete de tutmaz, donanması da tutmaz. Ama niye tutuyor? Çünkü biz sınıfta kalıyoruz. Bu Amerikadır. İnsandır bak ne gücülüdür. Fa keyf Allah Subhanahu ve Taala her şey onun elindedir. Onun için ümmet toplansa, yeryüzü toplansa, Amerika, Avrupa hepsi toplansa Allah'ın dediği olur. Biz buna inandıktan sonra sebepler boşver. Sebep alırız. Kuvvetler ayrımına boş verderiz. Hakiki mümin budur. Tevakkül edelim. Dedik Hazreti Yusuf gibi. Heleyhiz salat olsun. Gullikatel evgâ. Kapılar tak çırtlendi. Arkadan çırtlendi kadınlar. Hizmetçiler. Züleyhane dedi heytelek. Ben hazırlandım senin için. Süslendim. Yusuf ne yapması lazım? Ya yer varması lazım. Yani pencereye bakması oradan kaçması lazım. Budur başka bir çıkış yolu var mı? Ama nereye koştu? Doğru çıkış yoluna koştu. Nerede çıkış yolu? Fıtrat olarak çıkış yol neresidir? Kapıdır. Kap ama kapı kilitlenmiş dışarıdan. Olsun ben sebep aldım. Allah istese her Züleyha'nın değil de Duryan'ın şeyini bozar. Bak o köşkteki var Züleyha var. Hizmetçiler var. Heh el bir olmuş Yusuf'u oyuna getirecekler. Ama Yusuf hakiki tevakkül Koştu kapıya. Kapı ne oldu? Kapı tak diye açıldı. Kurtardı mı Yusuf? Kurtardı. Gördük mü? Sebebe koşacağız. Biz sebeb alacağız. Allah'a güveneceğiz. Allah istese şu anda Suriye'de bir avuç Müslümanlar silahsız, gariban, zayıf içimize de pislik soktular. Bu e, hariciler onlar da gelirler, yani yetmez bize çahil, onlar da arkadan vurduyorlar bizi. He? Bir avuç Musulman dünyanın karşısına savaş ediyor. Evet, kâhut üzerinde biz olan haklarından gelemeyiz. Silahımız yok, bir şeyimiz yok. Ama Allah yanında nedir? Allah istese he? yok eder, Amerika'nın babasını de yok eder. Amerika donanıma göndersin, Allah istese onu denizin dibine götürür. Kadirdir, kadirdir ama bu mangal gibi yürek ister diyenler ya, öyle bir Abubakir Ömer imanı ister bu. Böyle imansın, böyle tevakkül etsin ki her şey onun elindedir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevakkül ettir. Bakın aynen Amerika'dan den bak Suriye'den dünyanın savaşını ben size örnek vereyim dengini Resulullah'ın zamanında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muminler 3000 bin tane Askeri var Resulullah. Nere gönderdi? Muhte Savaşı'na, Şam'a. Rum'la savaş ediyor. Rum'un kralı nedir? Roma kralı adı nedir? Heraklis yani Kayser. Cito'nu ile savaş ediyor. 3000 bin tane adam, onlar kaç tane adamlar? bin. Diyebilir misin Resulullah'a 3000 3000 adamın intihara gönderdi? Öyle bir tavakkül var. Sebep al Allah'ın bir tuzağı var. Zefer kazandı mı? Evet kazandı. Hem de süper kazandı. Resulullah dedi Allah'ın klinci kurtardı oradayı. Zeferi kazandı. Halbuki kazanmadılar zefer. Çağın üzerinde zefer yoktur. Ama zefer sonradan gelir. Feth-i gibi. Sulh-ül Hudeybiye zafer miydi? Evet. Hz. Ömer bile karşı çıktı. Hani zafer? Her şeyi tenazül et Bize bir şey kalmadı. Anlaşmada. Ama sen tevakkül et. Bu tevakkülün. <gülüyor> hakiki tevakkül olsan zeferi kazanırsın. Ne oldu Sulh-ül şeyde Sulh-ül Hudeybiye'nin müjdesi nedir? اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينَ Açılacaktır Mekke. Mekke. Kuru işler. Açılacaktır. Eydir Mu'te'den oldu. Hald bin Velid kurtardı orduyu. Şam ordusunun Rum ordusunun kalbine bir korku düştü ki, Arap Müslüman derken adam kılıncını bırakıyor. Süper güclü ise gücü yarıya düşüyor. Heybeti kırıldı. Ya bunlar nedir ya? Bu kadar adam nasıl cesaret etti bize geldi. Silahları da yoktu. Zavallı Müslümanları kılıncılar o zaman Rum kılıncının önünde kırılıyordu. Rumlar tarih boyunca savaşçıdılar. Bugün de ki bizim ne silahımız var ama Amerika'nın neyi var? Aynen o zaman aynen dengeler. Müslümanlar kılıkları kırılırdı. Formülü kılıncın nedir? Zayıftır. Dayanamıyor. Isındı. Çok darba vurdun. Vura vura kırılır. Ama Rumlar çıkırılmıyordu Orjinaldir. İşi biliyorlar. Ehl diler. O zaman da ehlliyidiler bugün gibi işte bu dünyadır. Ama biz neyden uttu galip gelecek olarak tevekkül. Başka bir farkımız yoktu. Onun için Hz. Ömer bir savaş atılmadı. Dedi bak Ömer bin Asad dedi. Dedi silahta bizden üstündüler. Medeniyette bizden üstündüler. Sayıda bizden üstündüler. Biz bunları maddeyden, dünyaydan galip gelemeyiz. Bunlara imanla galip geliriz. Onun için bütün sünnetlere, imanınıza dikkat edin savaşta. Ne oldu? Tüm imparatorluk çöktü. Böyle, böyle, bugün de bize bir böyle tevekkül hakkıyla lazımdır arkadaşlar. Öyle bir tevekkül edeceğiz. Korkmayacağız. Allah mukaddimdir, Allah muahhirdir. Bir hikmet var. Evet. İkincisi, üçüncüsü pardon, Yansımamız nasıl olur bu ismin bereketini üzerimize? O da en büyük öne çıkmak nedir? Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Allah'ın emirlerini yerine getirdin sen öndesin. Allah'ın emirlerini yerine getirmedin sen nesin? Arkadasın. Demek ki bu ölçüdür. Değil mi? Allah mukaddim ise Allah muakir ise o zaman Allah'ın emirlerini yerine getirdin. Tabi sevdin, tavakkül ettin. Emirlerini yerine gettin demek ki sen nesin? Mukaddim. Allah seni öne çıkarttı. Ne oldun? Mumin oldun. Mumin olsan zefer sana vaciptir. İşte bizim dinimiz bu kadar orijinal, bu kadar Rabbani'dir. Birbirine bağlıdır. Biz ne öpüyoruz? Bir tabaladan bir çoşa alıyoruz. Ya Rabbi bir namaz kıldık. Ee, sen namaz kıldın. Bir namazına bak. Bir niyazına bak. Diğer hayatına bak. Sahabe İslam paketini aldılar. Ne dediler? Bu pekete tuttular ellerinde. Ve Tasdik ettik. Buna da iman ettik. Onayladık. Sonra Resulullah dedi mi adam onayladık. Atın peketin için bakın gereği nedir. Açtılar baktılar. Yap, yap yapma. Ne dediler? Emirlere emirleri işittik, ona da itaat ettik, uyduk. E bir günde yapıyor musun? Yapmıyorsun. O zaman zefer yoktur sen. Demek ki hakiki tekedüm nedir? Müslüman ne yapacaktır? Dua ederken Allah'a bu çiçeği Allah'tan isteyecektir. Sen Allah yolunda ilerledin sen Allah indinde ilerlisin. Allah yolunda cerik kaldın, Allah'ın yolunda ceridesin, o zaman sen Allah indinde de geridesin. Ölçü budur arkadaşlar. Bakın, şey surasında, müddetir surasında, inneha le-ihtel kubari neziran lil beşer limen şa'eminkum en yetekeddem ev yeteekhır. Yoktur duraklama. Duraklama yoktur. İsteyen kadem Öne çıkar. İsteyen de arkada kalır. Ha ben ağzı ortadan tutun duraklayayım. Yoktur. Yani öne gidersin cennet yani arkada kalırsın ateş. Yoktur. Bilirsiniz Araf var. Kıyamet gününde. Hasenetler, teraziler Olmuş böyle Araf'tan kıddırırlar. Cennetliğiler cehenneme, cehennemliğiler cehennem. Araf ehli de cennete bakıyorlar. Arkadaşları, kardeşleri onlar hasenetleri geçmiş. Ağlıyorlar. Nasıl bunların yanına gitmiyorlar? Dönüyorlar, bakıyorlar akrabalar. ataşta tanıyorlar onları da. Bunlara bakıyorlar, ağlıyorlar. Ya Rabbi bizi bunların yanına götürme. bizim bunların yanına götür. Ama o Araf nedir? Orada kalıcı mı? Hayır. Allah Teala rahmeti gereği ne deri araf ehline? Hadi sizi affettim. Gidin cennete. Ne oldu? İçi nokta kaldı. Evrenin sonu içidir. Üçü yoktur. Evren biter. Allah Teala bir cennet kalır bir evrende bir ateş kalır. Yoktur başka bir şey. Cennet ne kaderdir? Ardı, akar, ardı, cemaati varlar. Ene, yirgüc Ne kadar büyüktür Allah bilir. Hadi hesabı yoktur. Azimdir. Tene çok büyüktür. Akıldan idrak edemeyiz. İçinde yaşasak biz köşesinde kayboluruz. Bir ağaç içinde adı tuvadır. Bir insan 100 sene yürüse ağacın kötüyünü cezemez. Allah niye bunları örnek vermiş bize? Azamatını anlayalım. Yok at cennetci bez. Onun için cahilin birisi diyor ki Allah Subhanahu ve teala su, dünya inse gecenin üçte birinde zatıyla e burada gecedir Amerika'da gündüzdür nasıl olur? Görüyorsun. Akıl çalışmıyor. Şeytan burada çalıştırmıyor orada çalıştırıyor. Onu. Allah bir Allah azamatını anlatıyor. Sana. Bir ağaç Yüz sene yürü tuğbe ağacının boynu çesemez. Cütüğünü. Bu ağacı beleyse Allah'ın yaratığı bu evren bu kadar büyüğüse Allah nedir? Aciz. Akıl işte bak yanlış yerde şeytan çalıştırıyor. Sen Allah'ın eşi dengi var mı kıyas yaparsın? Burası boş olur mu olmaz mı? Yapamazsın. Çünkü Allah nedir bilmiyoruz. Ama ne kadar biliyoruz o kadar bize dedi biz de ona inanıyoruz. Sifatı var evetim ama bu biz iptal etme hakkımız yoktur. Bu tevekkülden değil. Onun için Allah Subhana ve Teala diyor ki: limen yeterkadar veya yeterkadar. Ayette. onun için Allah Subhana kalır Teala Ortalama, duraklama yoktur. Bazen şeytan seni İşte Bakıyorsun çok Allah Subhana Gece namazın var, derslere koşursun, tesbihatın var. bir fetre geliyor, bir ara gelir duraklıyorsun. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لِكُلِّ عَمَلٍ شَرَّ ve لِكُلِّ شَرَّةٍ فَتْرَ Diyor ki, her amelin her amelin de duraglama noktası var. Şeytan burada seni duraglatır, vazgeçtiremez bir Müslüman bu durama, duraklamaya gelse, hakiki Musulman ise o zaman anlar bu düşmandandır. Ne yapar? Bir de gaza basar. Arabayla gaza basıp çok hızlı teker kaydırsan, nedir bu? Yakışmaz Musulman'a. Değil mi? Genç işidir, sokak insanın işidir. Ama burada gaza basmak nedir müminin içidir? Hızlı basacaksın. Çünkü hız sınırı burada yoktur. Sırat müstakimde gaza olmaz. Bas gaza ne kadar hızlısın o kadar acele cennete yetişir. Çabuk cennete yetişir. Evet arkadaşlar İşte bu üçüncü nedir? Hakiki ölçü nedir? Öne çıkmak, geri çıkmak Allah'ın yoludur. Bu terazisidir. Dördüncüsü, dördüncüsü nedir? Dördüncüsü Allah subhanehu ve teala müteqmukaddim ise öne çıkartır. Muakhir ise. İstediğini geriye koyar. O zaman kimse onu sorguya çekebilir mi? Hayır. O zaman ne bizi şeytandan kurtarır? Niye? Demekten <gülüyor> niye ben zenginin bir İbrahim fakirdir ha? niye devran kardeş lüks arabası var benim yoktur niye bunun için diyor sana şeytan ama bir şey var mukeddim muahhir Allah ise demek ki bunu ne, neyden yapıyor Allah Teala Hikmetun baliğa. Yüce bir hikmeti var. Bu ismin cerey nedir? O yüce hikmete inanmaktır. O yüce hikmete inandın, sen ehli cennet oldun. Çünkü şeriat birbirine bağlıdır. Hikmet nedir? Bir ayardır bu hayatta. Kader gibidir, her şeydir. Her şey Allah'tandır. Allah'ın bir hikmeti var bunu böyle yaptır. Niye? Ahmet'i yakışıklı yaratmış, beni orta yaratmış, diğerini çirçin yaratmış, bunun kulağını böyle yaratmış, onun gözünü böyle yaratmış. Niye? Her çeşit şey niye dese şeytandan beraber kol kola cehenneme giderler. Ama her çeşit şey dese Allah bilir. Allah ne yapmışsa güzel yapmıştır. Hikmeti var. Bir bileceği var. Onun için bu kelemciler var ya arkadaşlar. İlmül kelem. Ha? felsefeciler çelemciler, sahaba yoluna eslemdir bizimki âlemdir, ehkemdir diyenler sahabeler zavallıdırlar bedevidiler iş, işin içinden çıkmamışlar selamet bir yol almışlar biz ayetleri zahirine göre inanırız ama biz ilmimiz var püf nuktesini illetini çıkartırız Allah vermiş bize ne zaman verdi size? Şeytan elinizi tuttuktan sonra. Ondan sonra şeytan size eski elemanlarının, Yunanlıların, igriklerin kitaplarını tercüme ettikten sonra eylemdir, ehkemdir Ama hakiki nedir? Teslimiyettir. Ne diyeceksin? Bu kelamcılar imamları, babaları, Cüveyniler, Gazaliler vefat etmeden önce ne diyorlar? Vallahi biz Nisabur kadınları, yaşlı kadınları itikad üzerine Nisa Nisabur'da yaşlı kadınlar nedir? Gariban, bilmez, sadece fıtrat üzerine ne diyor? Allah birdir, şey yoktur. Her şeye kadirdir, muktedirdir. Her şeyi hikmetiyle yapar. Biz de bu akide üzerine örüyoruz. Bu da doğruymış. Biz boş alanda dolaşmışız. Kelam şeytandandır. Teslim rahmandandır. Allah'ın bir hikmeti var. Her şeyi hikmeti gereği yaratmıştır. İşte mukaddim mu İnandım mına? Allah hikmeti var. Gel bakalım bir taneyi şey yaparım. Hayatta bak. Hayatta herkes yaşamışsa 20-30-40-50 sene bunu muhakkak görmüştür. Bazı adam bakıyorsun çok salihtir, iyidir. Halinde kimseye de muhtaç değil. Allah ona veriyor. Verdikçe o adam bozuldu. Değil mi? Bozuldu. Çeş fekkir katsaydı salih kalır. Adam var zencindir, fakir olsa bozulur. Allah hikmeti gereği bilir ki dengedir. Sana bu kadar yeter maaş. Ona bu kadar yeter. Biraz fazla olsa bozulur. Benim arabam şu anda iyidir elhamdülillah. Bana bir lükuş araba verse ben bozulur. Allah'ın hikmeti madem bunu vermiş bana bu dünyanın en güzel arabasıdır. Çünkü beni Allah bunu vermiştir. Bunu uygun görmüştür. Sorguya çekemezsin. Ama desen evet ya Rabbi sen bunu uygun gördün bana ben de buna teslim oldum. Sen nesin hakiki kulsun? Patron sana, baban sana bu kadar verirse, niye bu kadar sorguya edeceksen ne olur? Sen ne çocuk derler sana? He? Ama baba sen böyle uygun gördün böyledir desen, ne derler sana? Bak gördün mü? Teslimiyet. Allah'ın bir hikmeti var, biz de ona teslim oluyoruz. Evet. Beşinci bu ismin cereyi Allah öne çıkartır Allah geri koyar Allah istediğini yapar hikmeti gereği Eydir, biz ne yapacağız beşinci Allah'ın yaptığına teslim olduktan sonra o işi seveceğiz o kişileri seveceğiz Allah bir teneği aşaklamışsa o çeşiyi sevmeyeceğiz yani sevci nefret neye bağlıdır? yok hava havasımıza Rabbimize bağlıdır. Çünkü o mukaddimdir muakhirdir. ve <gülüyor> bara dost ve düşmanlık bağlıdır? Allahu Teala, Teala'ya mukaddim muakhir. Allah'ın dostlarını öne çıkanları severiz. Allah'ın düşmanları yerde kalmış onları sevmeriz. Boz ederiz. Gördük mü? وَلَا وَالْبَرَا عَقِدَسِ مُقَدِّم مُؤَخِرْضًا Allah'ı severiz. Allah'ı sevenleri severiz. Allah'ın evliyaullahlarını severiz. Düşmanlarını ceri koyarız. Ayet-i Kerime'de Câsiye Sûresi'nde 21. ayette Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اچْتَرَفُ السَّيِّئَاتِ ''En nec'alahum kellezine âmenu ve aminu s-salihâti'' Diyor ki, he? zannettiler ki biz günah işleyenleri iman edip salih amel işleyenler mi gibi kabul edeceğiz? Ha? سَوَاَمْ مَحْيَاهُمْ وَمَمَا تُهُمْ Hayatlarında da öldükten sonra da eşit değiller. Eşit değiller. Kim? Mukaddim. Allah öne çıkartanları ceri kalanlardan eşit değiller. Eğer eşit zannediyorsalar, şeytan buları anlatıyorsa ne diyor? سَاَمَا yahkumun. <gülüyor> Hecmin en kötüsünü vermişler. En dalaletine kanmışlar. allah Teala eşit değil. Öndekilerden arkadaşlar değil. Allah mukaddimdir, muakhirdir. İyidir. Bunu anlamak için bir de ashab-ı hayatına bakacağız. Bir olay anlatayım buradan size. Bunun yanında dersi bitiririz inşallah. Hazreti Ömer ne kadar önemlidir. Allah dostlarını öne çıkartmak, düşmanlarını geri koymak. Yen imanda ehli ilmi normal imanlının önüne çıkartmaktır. Her şeyinin makanesini vermaktır. Hz. Ömer bana ma edrake ma umar. Hz. Ömer'i tanıyan bilir. Adalet ondan sorulur. Değil mi? Resulullah diyor mülhim var ise bitene ilhamla emel ederse o da ömür benden sonra. Faruktur haktan batılı ayırma ayırandır. Hazret Ömer halifedir. Beyrandır halifenin kapsında durmuşlar halifeye salam verecekler. Sahabeyi ikram hep durmuştur. Hazret Ömer bunları oda küçük peyder pey alıyor içeri. Hem de ihtiyaçları var, görür. İhtiyaçlarını görür, isteklerini götürüyor, geliyor. E bu da ne olur sıra sıra olması lazım. Çünkü özel işleri var. Özel şeyleri var. Kapıda kim var? Şuheyl ibn Amr ibn Harith. Sufyan Abu Sufyan İbni Harb, Radıyallahu anh Bunlar kimdir? Kureyşin imamlarıdır. Abu Sufyan biliyorsunuz Kureyşin imamıdır. Süheyl kimdir? Kureyşin efendilerindendir. Süheyl kimdir biliyor musunuz? Süheyl İbn Emru. Resulullah Sulh-ül Hudeybiye'ye geldi. O imzaladı. Çoğu Müslüman musulman oldu. koydu. Ayağlarına franga vurdu. Koymadı citsiler şeye. Suheyl İbni Emur akıl bir adamıydı. Efendiydi Kureyş'te. Sonra Allah nesip etti. Musulman oldu. Bu Kureyş Kubara'ları durmuş. Bir de kim durmuş? Bilal. El-Habeşi. şöyle Bilal. Mekşede. Ama Medine'de Efendi Bilal, Resulullah'ın muazzini, Suheyb el-Rumi, Rum olan Suheyb. Bunlar durmuşlar kapıda. Hazret Ömer, kim var kapıda? Dediler Suheyb var, Bilal var, <gülüyor> Abu Sufyan var, filan var, filan var, Suheyb var. 5-6 tane saydılar. Hazret Ömer dedi, imana göredir. Kimin imanı gücüdüdür? Allah onu öne çıkartmış. Alın önce oları. Kimdir? Biler. Biler ne zaman Müslüman oldu? Meşhur ahadun ahad bidayetil. ilk önce bir etetten. Oları al. Suheyb de ilk öncelerdendir. İmanlıdır. Araştırarak gelmiş bulmuş. Bunları alın içeri. Abu Sufyan kalbinde bir şey buldu o dedi biz Kureyş efendileri, Ömer Allah onu affeylesin. Nasıl onları aldı bizi burada koydu. Bizden önce o birçilerden mırıngırın etmeye başladılar. Süheyl akıl adamıydır. Bak şu Hüdeybe'ye gelirken Resulullah dedi kimi göndermişler? Dediler Süheyl ibn Amr. Dedi bu her inşallah. Süheyl dedi akıl adamıdır dedi. He? Ne dedi Süheyl? Vallahi dedi Şeytanı aramızda görüyorum. Dedi ki bakın ben kaderime razıyım. Allah oları öne çıkarttı. Bular ilk önce İslam munadi çağırdı. Bunlar koştular. Biz ne olduk? kavuşmadık. Bizi Resulullah ne yaptı? Bizi affetti Mekkele. Gelin siz serbestsiniz. Biz geç kaldık. Onlar onun için Ömer haklıdır. Allah öleleri çıkarttı öne, Ömer doları saygı gösteriyor. Ondan sonra çok zekki adamdır. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tezki etmiş onu. Ne dedi bilir misiniz? Dedi artık bitti iş. İstesek döne çıkamayız. Ama Bilal'e yetişmek için şansımız yoktur Bilal'den önce üstüme olmaları. İş bitti tarih geri almaz. Bir şey var dedi. Bilal'in seviyesine gelmek için. Dedi o da şehadettir. Vallahi dedi ben şimdi klincime sarıldım Şam'a gidiyorum. Var iten gelsin benimle Şam'a. Şehit oluruz inşallah onların seviyesine geliriz. Ve bil Şam'a gider şehit olur. Oğlu beraber. Abu Sufyan de gider Şam'a. Ama ona şehadet kısmet olmaz. Orada. Maksat? Gördük mü? Hazreti Ömer nasıl öne çıkarttın? Aynen Ömer oğlu ganimet dağıtıyor. Oğlu Abdullah lan eee Zeyd, e, Usame İbn Zeyd, hep bir Rasulillah", Resulullah'ın sevgilisi, kalbinin sevgilisi. Usame'den Abdullah İbn Ömer eşittir. Usame'ye, Abdullah'a bir verir Usame'ye iki verdi. Ya baba dedi niye? Ona iki verir. Ben senin oğlunun yüzden aynı eşit. Dedi sen ne diyorsun? Resulullah onu senden daha fazla severdi. Onun babasını babandan daha fazla severdi. Nasıl olur ben sen de ona aynen vereyim? Gördük mü? Adalet Ömer'den sorulur. Allah öne çıkartmışsa biz de çıkartacağız. Onun için Allah bir tane ilim vermişse, takva vermişse, bunu gıpte ederiz, hasadet etmeriz. Gıpte gereği de neyle eder? Onu seviyorsun, gıpte ediyorsun. Onun gibi olmak istiyorsun. Eğer hasadet sıfırıysa, o gıpte ettiğin adama saygı göstereceksin. Çünkü Allah seni, onu senin önüne çıkartmıştır. O zaman sen ona yetiştirmek için ona saygı göstereceksin, onun gibi olacaksın. Evet arkadaşlar, işte bu meseleler böyle olur. Allah mukaddimdir, Allahu Teala muahhirdir, her şey onun elindedir. Allah her şeye kadirdir, muktedirdir. Biz bu isme inansak, cereyini yapsak hakiki mümin oluruz. Her halde. Allah hepimizi hakiki müminlerden eylesin. İddia edenlerden eylemesin. Allah'ın hikmetine adaletine emrine her şeyine inananlardan eylesin. Ona karşı gelenlerden eylemesin. Allah subhanahu teala'nın düşmanına bizim en büyük düşmanımıza uyanlardan eylemesin. Allah geçmişimizi, ve gelmişimizi geleceğimizi affeylesin. Ve babalarımızı ve ve torunlarımızı bizden gelen sonra züriyetimizi de affeylesin. Evet. Velhamdülillah Rabbil Alemin.